Ali İmran suresinin 79. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Hristiyanların İsa aleyhisselatu vesselama Allah'ın oğlu demeleri, ona ilahlık payesi vermeleri, onların kafir olmasını gerektirdiğini ayet-i kerimeler bildirmiş. Değil o, hiçbir peygamber insanların kendisine kul olmasını istememişlerdir. Çünkü onlar da kuldur. Onun için biz şahadet kelimesini getirirken Eşhedü en Muhammed'en abduhu abduhu kelimesini kullanırız. Biz ben şahitlik yaparım ki Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür diyoruz. Önce kulu olduğunu söylüyoruz. Sonra resulüdür diyoruz. Bunu haber vermek üzere Rabbim bütün insanlığa diyor ki مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُقْمَ وَالنُّبُوَّةَ سُمَّ يَغُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ Hiçbir insana Allah Celle Celaluhu kitap hüküm ve peygamberlik verdikten sonra o insanların bütün insanlığa bana kul olun demesi yakışmaz. Yani Hazreti Adem'den Hz. Muhammed aleyhimussalatu vesselama kadar bütün peygamberler Allah'a kul olun diyorlardı. Çünkü kula kul olunmaz ve,larakin, kûnu, rabbaniyin bîma kûntum, tâllimûn, al-kitâbe, ve bîma kûntum, tâdrosûn. Siz şu kitabı, yani Kur'anı öğretiyor ve ondan ders alıyorsunuz ya. İşte bu kitap sebebiyle siz rabbaniy olun diyor Allah Celle Celalı. Rabbin kulu olun. Kulun kulu olmayın. Bu kitap size onu öğretir. Kula kul olmamayı ancak Rabb'e kul olmayı öğretir. وَلَا en اَنْ تَتَّغْذُ الْمَلَا۪يكَةَ وَاَنَّبِيِّينَ اَرْبَابًا Melekleri ve bütün peygamberleri Rablar edinmenizi de o Allah emretmiyor. Meleklere tapınmak yok, peygamberlere de tapınmak yok. Ey murukum bil küfrü, بعد iznüm Müslüman. Siz Müslüman olduktan sonra kafirliği mi? emredecek o peygamber veya o Allah Celle Celaluhu. Ve iz ekhazallahu mithaqan nebiyyine lemâ âteytukum min kitabin ve hikmetin sümme ca'ekum rasulun musaddigun limâ me'akum. Letu'minunne bihi ve letensurunnehu. Allah peygamberlerinden Şöyle bir söz aldı. Kendilerine kitap ve hikmet verdiğinde şu sözü aldı peygamberlerinden. Senden sonra veya seninle beraber bir peygamber gelecek olursa onları da tasdik edecekleri, onlara da güvenip iman edecekleri ve onla onlara yardım edecekleri konusunda ona yardım edecekleri konusunda Allah peygamberlerinden söz aldı. Bunun şahidini görüyor muyuz? Evet. Mesela Saf suresinde Allah Celle Celaluhu İsa Aleyhisselam'ın havarilerini konuşurken benden sonra bir peygamber gelecektir ve onun adı Ahmet olacaktır. Ve mübeşşran bir rasulin ye'ti min ba'd ismuhu Ahmet. Her peygamber kendinden sonra gelen peygamberi müjdelemiş. Ona yardım etmelerini ve ona iman etmelerini istemiştir. Onun içindir ki sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın geleceğini ilim adamları bekliyorlardı. Yahudi ilim adamları da Hristiyan ilim adamları da peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın geleceğini bekliyorlardı. Hatta ya e, Bakara suresinde Yarifunehu kema yarifuna ebnaehum diyor. Tevrat'ta ve İncil'de öyle bir tarif yapılmıştı ki peygamberin tarifi çocuklarından çocuklarını nasıl tanıyorlarsa peygamberi de öyle tanıyorlardı. Hatta Yahudi ilim adamı iken Müslüman olan Abdullah bin Selam radıyallahu an bir gün Hazreti Ömer'le karşılaştıklarında Hazreti Ömer ona sormuş. Sen bu peygamberin tarifini biliyor muydun? Biliyordum diyor. Ve peygamberliğini ilan edince de o tarife göre onu tanıdım. Öyle tanıdım ki oğlumdan daha, çocuğumdan daha iyi onu tanıdım. Çocuğumun benim çocuğum olma konusunda belki şüphe olur ama bunun peygamberliği konusunda şüphe yoktu, diyor. Bir de aynı anda peygamber gönderilenler var. Mesela bir tarafta İbrahim aleyhisselam, bir tarafta Lut aleyhisselam. Veya beraber gönderilenler var. Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselam gibi. Bunlar da birbirlerine, hem peygamberliklerine iman etmişlerdir, hem de birbirlerine yardım etmişlerdir. قال اَاقْرَارْتُمْ وَاَخَلْتُمْ عَلٰى ذَٰلِكُمْ إِسْر۪ي قالوا اَاقْرَارْنَا Peki bu sözü kabul ettiniz, ikrar ediyor musunuz? Ve benim bu sorumluluğumu üzerinize alıyor musunuz? قالوا اَاقْرَارْنَا Evet ya Rabbi, İkrar ediyoruz. Benden sonra gelecek peygamberi insanlara haber veriyoruz, müjdeliyoruz dediler. Sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam ise Ahzab suresinde ifade edildiği gibi hatemün nebiyin olduğundan kıyamete kadar peygamber gelmeyeceğinden o Peygamberler veya bir peygamberi müjdelememiştir ama bu dine hizmet eden ilim adamlarını peygamber varisi olarak insanlığa duyurmuştur. Alimler peygamberlerin varisleridir. O alimlerin dini konularda yapmış oldukları hizmete insanların yardım etmesi gerekmektedir. Rabbim de diyor ki, قَالَ ve وَاَنَمَعَكُمْ مِنَ şahidin. Şahit olun, ben de şahitlerdenim diyor. فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُلٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Kim bundan sonra İslam'a sırtını dönerse, onlar fasıkların ta kendisidir diyor Allah Celle Celaluhu. Eğer gayrı dinillahiye Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Biraz sonra bu surede yine gelecek. Ve men yebete gayral dinen felen yok belemin. İslam'ın dışında bir din arayandan o din kabul edilmeyecektir diyor Rabbimiz. Yine bu surenin başında اِنَّ الْد۪ينَ عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında din, İslam dinidir, diyordu Allah Celle Celaluhu. Hak din bir tektir, o da İslam dinidir. Diğerleri tahrif edilmiş, bozulmuş, içine papazların, kralların, çeşitli insanların sözleri karıştırılmış, Hak ile batıl birbirine karışmış. O kitaplardaki bütün akait esasları Kur'an-ı Kerim'de vardır. O kitaplarda insanlığın maslahatına olan emir, yasak ve tavsiyeler yine Kur'an-ı Kerim'de vardır. Ve lehü eslemenin fiy semaovat ve alardu taouan ve karhan ve ilahi yurjagol. Göklerde ve yerde kim varsa isteyerek veya istemiyerek ona teslim olmuştur ve ona dönüş yapılmaktadır. Diyor Allah Celle Celal Dönüş onadır. Hani kafir de ölüyor, Müslüman da ölüyor. Gidiyor. Gelişimiz elimizde değil, gidişimiz elimizde değil. Yani ben kalmak istiyorum, dünyaya kazık çakmak istiyorum. Diyebilirsiniz kelime olarak ama kalamıyorsunuz. Onun için biz severek, yürekten inanarak, Gömülden ona itaat ederek Allah'a doğru dönüyoruz. Ona doğru biz hatta dönmüyoruz, döndürülüyoruz. Ama biz gömülden gidenlerdeniz. Hani gemi gidiyor veya bir araba gidiyor. Gidiş yoluna doğru dönerseniz daha rahat gidiyorsunuz. Ama ben gitmek istemiyorum diye geminin güvertesinde Gidiş yönüne değil de geliş yönüne sırtınızı, geliş yönüne doğru yüzümüzü, gidiş yönüne sırtınızı dönerseniz de gidiyorsunuz. Ama içimiz bulanarak gidiyorsunuz. Onun için biz severek ita atarak, Semiana ve diyoruz, yasın namazından sonra okuduğumuz Bakara suresinin son ayetlerinde. O söyle. Amin, billahi. Biz Allah'a iman ettik. Ve ma unzile aleyna. Bize indirilen'e iman ettik Kur'an'a. Ve ma unzile ala İbrahim e ve İsmail e ve İshak ve Yağub'a ve ve Yakub Ve ma bu Tey Musa ve İsa ve Nabi'luna min Rabbihim İbrahim'e indirilene, İsmail, İshak, Yakup ve Esbad'a yani torunlara, İbrahim Aleyhisselamın torunlarına indirilene de iman ettik. Musa ve İsa'ya verilene iman ettik. Rabbimiz tarafından gönderilen bütün peygamberlere iman ettik. Hatta imanımız öyle ki, la nufurri qubeyine ahdim minhum. Biz peygamberler arasında ayrım yapmayız. Ayetler arasında da ayrım yapmayız. Musa aleyhissalatu vesselama indirilen Tevrat Allah kelamıdır. İsa Aleyhisselatu Vesselam'a indirilen İncil Allah kelamıdır. Muhammed Aleyhisselam'a indirilen Kur'an Allah kelamıdır. Kelam olmaları bakımından biri diğerinden üstün değildir. Geçmiş kitaplara tahrifat yapıldığı için biz yalnız Kur'an'ı okuruz. Ona göre amel ederiz. Çünkü hak ile batıl birbirinden ayırt edilemeyecek kadar karışmıştır. Ve men yebtav ve gayral islami dinen felen yukbele minhu ve huve fil ahirati minel hasirin. 85. ayet-i kerime. Ali İmran suresinin 85. ayeti kerimesi. Kim İslam'ın dışında bir din ararsa o din ondan kabul edilmeyecektir. O ahirette husrandadır Yani kaybedenler de arasındadır. Muhterem seyirciler, bu ayetleri biz okurken oh olsun anlamında okumuyoruz. Yanlış yola giden insanları uyarmak için okuyoruz. Can bedenden çıkmadıkça yoldan dönüş mümkündür. Cehenneme giden yoldan dönüş mümkündür. Onun için bu ayetleri biz okuyoruz. Dünyanın en merhametli insanları Kur'an'ı olduğu gibi insanlığa duyuranlardır. Ama bir grup da türedi ki cehenneme doğru koşanlara, gecenin karanlığında uçuruma doğru gidenlere alkış tutuyorlar. Aferin. Doğru yoldasınız. Yürüyün. Biz de arkamızdan geliyoruz diyerek bir tekme ile uçurumdan aşağıya veya cehenneme oyunları iti verenler merhamet sahibi insanlar değillerdir. Allah Celle Celaluhu yani cennetin ve cehennemin yaratıcısı olan Maliki din diye okuduğumuz her gün andığımız o Allah Celle Celaluhu diyor ki İslam dininin dışındaki dinden dini isteyen insanlardan o din kabul edilmeyecektir diyor. Keyfe yahdil lahu qaumen kafarû ba'de îmânihim ve şehidû enner resûl hakkun ve câehumul beyyinât kendilerine apaçık belgeler geldikten, mucizeler gördükten, Kur'an ayetlerini okuduktan ve Peygamber'in Peygamberliğine şahitlik yaptıktan ve imandan eden e, yaptıktan sonra imandan sonra küfre giren, kafir olanlara Allah nasıl iman versin? Vermez yani gönül kapılarını kapatmış insanlara Allah hidayet vermez. Yani güneşin ışığından yararlanabilmeniz için gözünüzün kapısını açmanız lazım. Gözünüzün kapağını açmanız lazım. Aynen öyle. İçinize İslam'ın nurunun girmesi için, kafirler için söylüyorum ben bunu, Kafirlerin gönüllerine iman nurunun girmesi için gönül kapılarını aralamaları gerekmektedir. İman edip de kafir olanlar, gönül kapılarını tekrar yeniden kapatanlardır. Allah onlara hidayet vermez. Çünkü o kendi gönül kapısını kapatmış. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ zalimin, Allah zalim toplumlara hidayet vermez diyor. Hulâike cezâuhum en aleyhim lânetallâhi vel melâiketi ve nasi ecmâin. İmandan sonra tekrar kafirliğe dönenler var ya onların cezası Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve bütün insanların lanetinin onların üzerine olmasıdır. Yani Allah'ın lanet kelimesinin Türkçe karşılığı şu. Allah'ın rahmetinden, meleklerin istiğfarından, müminlerin şefkatinden mahrum kalmışlar demektir. Allah korusun. Halidîne Fiha onlar orada ebedidirler cehennemde. La yukaffefu anhumul azabu azapları da hafifletilmez. Ve lahum yunzarun yüzlerine de bakılmaz. Yüzünüzü birinin bakması severek bakması gönlümüze ılık ılık mutluluk damlaları değil mutluluk sel, e, sel demeyelim. Mutluluk şelaleleri akıtır. Hiç bakmamaktan kızarak bakması da iyidir. Sevdiğiniz bir insanın severek bakması iyidir de, hiç bakmamasından kızarak bakması da iyidir. Allah Celle Celaluh diyor ki, cezalardan bir ceza onların yüzüne de bakılmaz. Allah her şeyi görüyor aslında ama cehennemde onlar unutulmuş muamelesi göreceklerdir. İllerledine tabu'min بعد ذلك واصلاحه فإن الله غفور الرحيم. Ancak bundan sonra tekrar tevbe ederlerse ve yaptıkları hataları, yanlışları düzeltirlerse Allah günahları örten ve de merhamet edendir diyor Allah Celle Celaluhu. <Gülüyor> Muhterem seyirciler hani Rabbim diyor ya La taknetu min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz diyor. Mevlana da Yetmiş defa tevbeni bozmuş olsan da yine gel. Şimdi yukarıda iman ettiği halde kafir olan insanlar var. Onların o haliyle giderse cehennemde ebedi kalacaklara haber veriliyor. Ancak diyor Rabbim yaptıklarına pişman olurlarsa, bundan sonra yaptıklarına pişman olurlarsa yeterli değil, bozduklarını da düzeltirlerse. Yani tevbe aslında ya pişman oldum deyivermek, özür dilerim deyivermek değildir. Hani buna biz Arapçası ile Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah Ya Rabbi af talebini de bulunuyorum. Affet beni diyoruz. Yaptığımıza yürekten yanıyoruz. Nasıl yaptım ben bunu diye. Yapmamaya karar veriyoruz. Allah'tan af talebinde bulunuyoruz ve o günah veya inkar dönemimizde yaptığımız bütün hataları da tamir ediyor veriyoruz. İnnellezîne keferû ba'de îmânihim küfran, küffrân. Len tukbele tevbetühüm ve ulâike hum İmandan sonra kafir olanlar Sonra da küfürlerini artıranlar, inkarcılıklarını artıranlar, onların tevbesi kabul edilmeyecektir. Onlar zalimlerin ta kendisidir, diyor Allah Celle Celaluhu. İnnellezine keferu ve matu vehüm küffarun Kafir olan ve kafir olarak da Ölen Kafir olan insanlar Bu dünyada iman ederlerse İslam Geçmişi siler Sevgili peygamberimiz öyle demiş El-İslamı yecubbü mâ gablehû. Diyor geçmişi siler İslam Ancak kafir olanlar Kafir olarak ölürlerse Felen yukbele min Ahadihim mil'ül arzu Zeheben Onların hiçbirinden Yeryüzü dolusu altın bile olsa kabul edilmeyecektir. Cehennemden kurtulma fidyesi olarak, akçesi olarak yeryüzü dolusu altın olsa o kabul edilmez diyor Rabbim. Velev iftedâ bihi. Onu fidye olarak verse kabul edilmez. Ula'ike lehum azâbun elîmun. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ Onlar için çok acıklı bir azap vardır. Onlara hiç yardım edecek biri de yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayet bize şunu öğretiyor. Hani günümüzde bazı insanlar hatıra hayale gelmeyecek kadar yüksek miktarlarda parayı insanlığın hayrına, köpeklerin hayrına verebiliyorlar. Adam bütün servetini köpeğine bağışladı veya köpek severler derneğine bağışladı diyor veya adam bütün servetini fok balıklarının öldürülmesini engelleme vakfına bağışladı veya adam bütün illerde hastane kurduğu bütün masraflar onun bağışladığı, vakfettiği arazilerden, fabrikalardan, iş yerlerinden karşılanacak, herkesin ağrıları dindirilecek ve kimseden ücret alınmayacak denildi. Bunlar bu dünyada takdirle karşılanır. Ahirete gelince, ahirette Rabbim bildiği halde melekler ona sorarlar, Bunları niçin yapmıştın? E insanlık için e buyur insanlık burada. Al onlardan alamaz. Biz bir garibin ayağından bir diken çıkarı verirken bile Allah rızası için yapacağız. Yine insanlığın menfaatine, maslahatına uygun en iyi hareketi Müslümanlar yapmışlar. Tarih boyunca vakıf geleneği Müslümanlar birinci sıradadır hala. İnsanlar değil hayvanları korumak için bile vakıflar kurulmuş. Ama bütün bunları insanın gönlünü kazanayım veya leyleğin gönlünü kazanayım diye değil. Leyleği ve insanı yaradan Allah Celle Celaluhun rızasını kazanayım diye yapmışlar. Allah rızası için verilen bir lira, insanlık veya köpeklerin rızası için verilen trilyon dolarlardan Allah katında daha değerlidir. Onun için biz her türlü iyiliklerimizi, yardımlarımızı Allah için yapacağız. Kimsenin başına kapma yetkimiz olmaz o zaman. İyilikler yapacağız, iyi şeyler düşüneceğiz ve iyilikleri en güzel şekliyle yaşayıp öğütleyen sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a o güzel cennette komşu olmaya çalışacağız. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.